Allahü Teala Bismillahirrahmanirrahim. Rabis katil satil esirleyen devapu yoketen müslümaniyet taburcay. Ey Rabbimiz İlahumma alfasen deva. Ey Rabbimiz Allahumma alfasen deva. Ey Rabbimiz Allahumma alfasen deva. Ey Rabbimiz Allahumma alfasen deva. Ey Rabbimiz Allahumma alfasen deva. Ey Buna baktığa ilerleyen bir yerlendirsenin ve ağrı hükmünün eşma'yı değerli kardeşlerim Cenab-ı Mevlamız'ın Selam'ın adneti, bereketi, ifsanatı, ikramatı dünyadan harfet verilmiş olsun. Allah'a zelk'a zekleri, sizleri ve ve şualla üniversite yolunda daim ibadetine müdahhelim ilesin şu dharma dünyada <gülüyor> insanımızın rahatı bir şekilde ve verip özarsına erik bunu kesettiği razıda bu olarak varmaya kim en çok varmaya ilesin biliyorsun Allah-u bizlere ibadet etmeyi ne ve bu dünyaya hangi bir daha güzel ibadet edeceğiz, daha güzel olup geleceğiz. Diyelim veküm, ey yuküm, ahsana ahela. Hangi bir daha güzel amal, salıra işleyecek? Erhan'ın ömrünü ayırını verildiğini yaşayacak diye imtihat etmek için gönderdi. Bu insanın başarılı olabilmesi için tüm önce nasib edesin, tebliğinim, herimize doğru getirsesin, herimin kraliyetini nurlatsırsın. Kartal gibi bir aslan gibi edilmeden iyi çalışmaz, kalbimizin aslını icar edesin, işimizin dışımızdan olmasın, nasibimizin önünü engelleyen engeller, maniler. Varsa, hakkı görmeyen maniler varsa, o manileri kaldırsın. Hakta hak olarak görüp, ona uymayı, fatılı fatılı olarak görüp, ondan sakın korkunmayı, imtanında durmayı nasip eylesin. Şeytana uymamayı, nefsler kaldırmamayı, tanim dünyanın tanim devletlerine kapılmamayı nasip eylesin. İşin önünü askı esası bu. İman Kıza'nın rahatsızında İhya-yı Ülüm Küsip'e ibadetleri anlatıyor. Birinci cildin ibadetleri anlatıyor. Ondan sonra da diyor ki adet tarzındaki ibadetlerin en güzel, en hoşu Allah için sevmektir, Allah için hoş Demek ki bir kere bu iki şey anlıyoruz. İbadetlerin bir kısmı adet şeklinde oluyormuş. Yani namaz bir ibadettir. Oruç bir ibadettir. Zekat vermek bir ibadettir. Hacı gitmek bir ibadettir. Kur'an okumak bir ibadettir. Allah'ı dökmek, Allah'ı dökmek, zil etmek, tesbih edemek, serabu kelam getirmek, bir ibadettir. Bunlar, ibadet değil, ne ilk isim? İlk üçlü hatırımıza gelen Bir de adet şeklinde ibadetler var. Yani insanların günlük hayatlarında ki davranışları şeklinde ivalletler var. İnsanın günlük günlük hayatındaki davranışları nerede? Aşağı insanlarla insani beşeri kıyaslamalar, konuşmalar, konuşmalar, alışverişler, diyaloglar. Bunlar insan olun toplum halinde yaşamasından eredir toplum meydana getirmiş olmasından halsı olan hacerdir. işte bunlarda da insan ibadet sevabı kazanabilir. Bizim ibadet olduğu bazı kimselerin bilmediği ama ibadet olduğunu Peygamber Efendimizin de, bize bildirdiği bazı hususları açıklamamız gerekiyor. Mesela, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem efendi şükürtün tutmalı ibadet olduğunu bildiriyor. Bir çok güzel bilmemiş. Sırtır, kırgır, konuşur. Tabur, şükürt, ibadettir. bir ibadet olduğunu bazı kişiler bilmiyor. Hatta, tutulduğu zaman bazı kişiler yapıldığını biliyor da yani ne tutuyorsun? bu da mübarek. Tutmayedin. Ee, niye tutuyorsun? Kabul edildiğini herkes baktı. Aşk yani, çok fazla masuluyuz. Hoş geldin, cuma günü. Ankara'da davetlere gitmiştik. Sevin azabı, cemiyetle sattı. Ticaret erkabildi, insanlar içinde yaşamak, konuşma, dinlemeye şey. alışmış. Tabii herkes öyle bunun karşısında edebi duruyor. Diz çökmüş, boynu dövülmüş, şükür diyoruz. Çünkü. Peygamber Efendimiz Aleyhi ve Sellem bulunduğunda da Sade-i Şiraf öyle durur. Başların önlerinde eğil, Neye benzer de? Duruşlara. Sanki başının üstüne adamın bir kuş konmuş da kuş kaçacak. Kuş kaçması diye kıpırdamıyor. Böyle. Başına kuş konmuş bir insan, kuş yükmesin, kaçmasın diye hukuklanmadığı gibi dururlardı Peygamber Efendimiz, Sadrallahu ve Sefer'in meclisinde insanlar ses çıkartmazlarca, konuşmazlarca hutbeye çıktığı zaman konuşmak olmazdı konuşmak şu sönetli bir yol olmazdı Peygamber da, Efendimiz, Hücube-i Sa'dekinin kapısını açıp da mescide resmille mescid aralığa kahvaltı zaman iki çahak güneşi mescide geliyor ama kimse kalkıp başına bakamaz. O şu önünde böyle, bir, evet, böyle Sadece evvelki sadece ömer Han'ı tebessüm etmelerini bakarlar. Onlar tebessüm etmişler, ilişkisi var, yakınlık var, aşiretiyle birleşmeden efendim bu lafı onlar bakarlar ki Efendimiz'in emrinizin büyüne, efendim devamlı emriniz onlara tebessüm buyurdu, bunu ile onlar da devamlı emrinizin tebessümüne tebessümle böyle hayal eden camide bakarlar. Sahabetin bazı evde, bu değil bari, hiç ki, Resulullah'ın saygından ve onun devletinden <gülüyor> yanında ashabı oldum, beraber yaşadım ama doyabıya gücüne bakamadım. Doyabıya Şükür vardı, elet vardı, eletinden derde, ve başı yerde, ölüdüldü. Sevdiği halde. Biz diyoruz yüzü kılıç bir varlardı özellikle <gülüyor> hey hey de. bir başka ne konuştuk bizde örneğin bunlar ayrı kime gidiyor, büyük kime gidiyor, resmî olarak anlamak. Yemine onlara ne gibi bir hayvan karanlık bir konuşturken, bir şeyden bir tane kastetti, bir tane kastet, hepsi da resmi ama o zaman ne kadar mıydı? Elbette istatistik bir şeyler olmamıştı. Bakalım, birisi gelmiş Medine'yi bu da nasıl bir insanmış diye, Peygamber Efendimiz'in doklantı yaptığı yere geldi, kabul şöyle bir baktı, ilk intibası bu. Peki daha, ne yıkıldığı? Ne yıkıldığı? Ne baktık baktım ki, yüzü hiç öyle sahte iş yapacağım, <gülüyor> <gülüyor> o nasıl görecek değil. insan yüzyıldır? Neden? Yüzyıldır. Ne Muhammedi var? <gülüyor> e o doğru Muhammedi'ye herkes aşık Başını kaldırıp bakamıyorlar. Önceleri bunlarda soru soramıyorlardı. Yabancı birisi geldi de, şu şöyle den, şöyle bir yabancı geldi, o buranın adını da bilmez. Bir şeyler sorarsa dinletecekler. Ve o soru soramıyorlar. Ünlülerinden. Olduk kişi, hocamızın yanında da döndüceğim. Yani Başları eğit duruyorlar, en sahip boyunca diyor ki mübareklerine susuyorsunuz, konuşsanın da be. Niye konuşmuyorsunuz ya? Konuşsanız da her bir şey anlatsam da alınca Konuşmaya çalışmış. çünkü kötü ibadet olduğunu bilmiyor. Başka ne ibadetsiz? Teseçük ibadet. O da hiç düşünüyor. Niye düşünmüyor? Allah'ın cenneti tarifi, hazramakini düşünüyor. Önüresini düşünüyor. İbretini düşünüyor. İbretini düşünüyor. allah Ekber, Ekber. onun başına ne gelmiş? Nebludun başına ne gelmiş? Efendim, ağır tavsiye olmuş, olmuş. Bu tavsiye olmuş. Efendim. Düşünüyor. Tefekkürle iman edilir. Daha şu aile de geç tefekkür. Tefekkürle de da sevabı olan imaneti alıyor. Tefekkürle bir iman edilir. Zeynep ibadettir. Allah kendine tedavi rızası için bir güç zorunda bir güçlendir. Tebretle ibadettir. Hacı abi ve seni çok seviyor. Neden seviyorum ya? Çok seviyorum. Allah'ım var. Senin aksakalın ne? Erme. Din derdini şahane zaman bir gün de seni görüyorum camine. Bakıyorum, ibadete Şimdi seviyorum. Tamam. Allah'ın hukarası için sevmek, bir de Allah'ın hukarası için kızmak var. Selgin sevmek yok, sevgi yargı yok şu Eğer İslam hoşgörü değilse İslam bir bir biridir. Yafa değil, söyle, doğru. İslam hem sevgi değildir, hem de cihaz değildir. Orasını da söylesene. Niye orasını sakın? İslam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 Hakkı söylemek değildir. Tek başına kalsa bile cihanda hakla beraber olmak değil. Ben hakla yemeğim. Ben hakkı tutuyorum. Ey dalimler. Cümleci, han halkı zalim olsanız karşıma gelseniz ben bu haktan vermem. İşte sen bu. Hoş görürsün. Hadi oradan. Yalan çık. Yarın yarın olarak yapın diye söylüyorsunuz. İslam bilahı hoş görürüm. İslam görür İslam zulmü hoş İslam haksızlığı hoş veren Demek ki tam hoş veren diniyiz. Değil Eğilmiş. <gülüyor> Doğru söylesene. Müslümanların o kadar kuturlarına kütle, kütle, kendisine karşı yaptığı üzücü işleri onu görür müslüman. Öyle söylesene. Ama dinine bir saldırı oldu zaman Aslan gibi olur. Doğru <gülüyor> söylesene. Niye doğrusu verir? Tebek üyeler Müslüman sevap kazanır. Oturdu yerden sevap Bir saatlik tebek üyeler, ziyirdik ibadetten bazen ayır olur. Bazen 60 yıllık ibadetten hayırlı olur. Şöyle Allah'ın için birisini sevmek sevaptır. Allahu an telecele buyuruyor Aziz ve içeri olan, hizmetli ve celaletli olan Allah-u Teala Halbiyyatı'nı duyurduk ediyor. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Hakka muhabbeti l Benim için birbirlerine aslanlı gelen, eden birbirlerini sevenlere, benim de sevgim hak oldu. Ben de söyledim Madem o müştürü, o müştürü, o müştürü o seviyor, o Müslüman'ın o Müslüman'ın seversi, bunun da onu seversinden dolayı ben de her ikisini seversenim. Hak olur benim mazeti, vacip olur, gerekli olur. Hakkuk <gülüyor> <gülüyor> benim onları sevmen, devletesine onları yükselemeden bir bunda bir anayip isterim. Dünyalık menfaşi yok, hesap İşin işin arkasında harf niyeti yok, kötü masas yok, Allah için bir biz sağ Allah bir âlimi severiz. Sağ Allah Galengya'daki bir mürtümanı severiz. İnşallah. E müşter sebebi, müşter sebebi. Senem, müşter sebebi. Derime işaret böyle ya. kestiler. Topraklarımızı aldılar. Birli'ye hırsızlık yaptılar. Birli'ye hırsızlık yaptılar Yunanlı'dan Müslüman olursa severiz. Kuzlardan birisi Müslüman olursa severiz. Rus'tan birisi Müslüman olursa severiz. Fransızdan birisi Müslüman olursa severiz. İngiliz Müslüman olursa, Müslüman olursa severiz. Neden? Müslüman olur. Allah bir şey severiz. İngiliz tanırız. Kötü yükleri bıraktık. Allah'ın Allah dostları severiz. Allah'ın dostlarına gönle ederiz. De Allah'ın düşmanlarına boğacağız. Ne güçlü olsalar güçlü olsalar, piyakalı reklamda olsalar Allah'ın düşmanlarını temiz. Allah'ın düşmanlarını düşmez. Allah'ın canlarını tost. Ayaklarının soluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerimde Allah'ın canlarını temizleyip sevgi kullanır bize bazı ayetlerde. Onu görüyor. Peygamberlerimiz de bunların ömrünün ameli anlat diye emrediyor. Ne diyor? İlk itirafı İbrahim. Aralarında İbrahimin Peygamber onu da anır. Çünkü ilk itirafı İbrahim. Böyle Kur'an-ı Yerim ayetleri arasında, İdimiz Aleyhisselam'ı da bütün Müslümanlara anlatırlar. Ve'l-Fî İdâb-ı İsmâli'yi, İsmâil'i zikrederler. Ve'l-Fî İdâb-ı Yani insanları anlatmasını emrediyor. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e de âlemlerin vaktı. Allah-u Azimüşşehayetidir. Onlara al, onlara hatırla, onları söyle, onları biletmeler. Çünkü salih insanların fikirlerinden, ibadetlerinden, hayatlarından, davranışlarından, cihatlarından, sözlerinden, yaşamlarında istifade etsin. Bunlara insan bunlar. Bak ben bu kulu sevdim, bunu peygamber yaptım. Sen de böyle benziyor. Sen de bunun gibi olmaya çalışıyor. ben kendine halil edindim. Ve bu kadar bağlı İbrahim'e haliyya. İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'a Allah kendisine samimi dost edilmiş. Haliyye'de de arabanda kuddet olan, önniyet çok samimi arkadaşıyım. Sübhanev diye beni ilave ediyor sana. Rafı, bin kudur, kendisine samimi dost ediliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın güzel buyurularını da ondan. İbrahim Aleyhisselam herhalde evet, çok güzel bir perverdi. İbrahim Aleyhisselam çok alim seviydi. Çok güldü yaşlıydı. Çok duyguluydu. Çok hassastı. Çok merhametliydi. Çok cömertti. Ama çok da iyiydi. Hakkı söylemekten geri durmazdı. Babalığın tarzına dikildi. Dedi ki eyvah Niye bu elinle yaptın? Bu elinle yaptın bunu. Bu önce <gülüyor> bence ham malzemeyken bir taş değil miydi? Bir ağaç değil miydi? Sen bunu altın ete çekeceksin, yoruttun, yoruttun, tut yaptı. Sonra da millet kaçta geçiyor, bu cansız e, Söz yani kendisini savunamayan bu varlığın bir de karşıda geçiyor, bir çekiyor, sivri ediyor, evvel diyor, ediyor, geçiyor. Öyle şey var mı? Niye elinde yaptığı bu da hazırlıyor senin? Babasına, babalığına karşı çıktın. Sonra topluma karşı çıktın. Kocam bir topluma karşı çıktı, bir de bu bir ayar kreşim yıldızda Kutlara tatılmaz. Bunların hepsini yaratan, alemlerin Rabbine ibadet <gülüyor> ediyor. İmdi, münket, meşki, münket, patra, semavati ve tat. Yeni büyük bir yaratan, kudreti, sahibi, alemlerin Rabbine ibadet ediyor. Allah'ın zahiyatı yeterliler. <gülüyor> Ondan sonrakiler hepsine fasıl ve düşmanız ediyor. Ve bunu da Ve bunu da ki, ağrısına, bak, hepsini tatılıp tutmanı tatmıyor. Tahmin yanlış iş yapıyorsunuz, ben bunların haklayacağım dedim, ben hepsini kıracağım dedim, sizi kıracağım dedim. herkes şehirden veransız yerine gidince tapınağa girdi, tapınaktaki kurtlarının hepsini parçaladı, kırdık. Hepsini kırdık. Kırdığı baltayı da az yolcu da küçülttük, büyük kutu şöyle taktı. Geldiler baktılar ki kutsal tecavbi de uğramış. Kutlar kırılmış, yerlere dökülmüş. Efendim, kim yaptı bunu? Bizim tanrılarımıza, kutlarımıza, mağbublarımıza, bu tecilerimi kim yaptı? Evlilere Bir sürü ki ben duydum. İbrahim denilen bir delikanlığı var. Ondan sonra bu kutsal bu kutlarımı görüyordum. O yapmıştım. Tamam, yeter ya bana yedin bakalım şu insanları bulunuza. Getirdiler İbrahim Aleyhisselam. Neden ki? de fark ediyor. bir ailesinden yargı Bizim kutlarımızla kutu bir sen mi yaptın? Sen mi parça parça parçaladın? İbrahim Aleyhisselam onların akıllarını uyarmak istedi. Yani yanlış yanlışlıklarına ortaya koymak istedi. Ve dedi ki. Ben kara da bir kedi olmazdım. Ben evet bu bu işte bun. şu yapmıştır. Tabii bu enviriy kut, kalmıştır. Şans var, şans var. yapmıştır, şans var. Onun hem bu dövülenlere, parçalananlara da sorun. Hem de şu belki dövüştükleri gibi altından bunun yok da o şeyi. Hem de bir o kadar, ne sen kadar? Başlarına önüne ne girdi? Asma dolayım. şimdi bizi göre koşma. Sıvışlama işi. O zaman koşma sen? Biliyorum. Polis biliyorum. video. Seni polis ne yapıyor? Seni bize satacak Müdavva edemeyen vazifarası niye tutlatılıyorsunuz? Bunlar kapının çok zorluk olsaydı kendisi korurdu dedi. Topluma karşı yani. Ne yaptılar? mü? musunuz? Madem topluluğumuza karşı çıktı, madem kanunlarımızı çiğnedi, madem kutlarımızı karşıladı, madem de bizim dinamcımızda de değil, övendim, öldük. Nasıl öldürelim, nasıl öldürelim? Ateş yapalım, ateşin ortasına İbrahim'i asalım, çevir, çevir, yani. Öyle bir ateş yakılan bir yanına yaklaşılmıyor. Yanına yaklaşan yüzü yanıyordur, sıcaklığının yanının çarpmasında. O ateşin içine mancını da atılar İbrahim Aleyhisselam'a. Aletle attılar diyor havada. Ama Allah'u kerabiyetleri İbrahim Aleyhisselam'ı korur. Ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yapmadı. O deyip ve yanına yaklaşılmayan ateş, içine atılan İbrahim Aleyhisselam'ı yapmadı. Neden? ''Yakmak ateşte iyidir.'' diyor. Alimlerimiz, Allahımız, Erhat'ı, ''Yakmak ateşte iyidir.'' ama Teala Hazretleri buyurdu. ''Yâdûh nâhu kûnî, ver ben ve selâmin âlâhu dâhu.'' Benim sevgî, habîbî, karşı yakıcılık basını kullan. ''Sevinlik o, ve selametlik ol, İcranma'yı selâhî. sıcaklık verme, ...ve zarar vermek... ...ver soğuk derim. Ateş sıcak ama... ...ateşe serim olup değil, <gülüyor> ...ve ateş yakar, insanı mahveder ama... ...selanesiz olup İşte bunları... ...bilelim, anlayalım da... ...onların yolunda yürüyelim diye... ...Allah bize salih kimseleri... almayı <gülüyor> ...Kuran-ı Kerim'de... ...bitirmiş... ...bize... Bekül iktidari filan filan diye diyerek efendim, kendi salih kullarını bildirmiş. Mevrem Aleyhisselam <gülüyor> Mevrem Aleyhisselam arası tarafından arası tarafından ne diyebilmiş bir evlatıydı. Şu benim karnımdaki çocuk doğarsa benim İzvestiye olarak bakacağız ibadet anneye verişe ibadet haline çalışacak elimizde dedi. Doğduğumuz zaman da hastalar iktimiz oldu Allah Allah. Eğer yapabiliriz projeleri ibadet anneye ama ne ki eğer ara iktimiz oldu Allah olarak dedi ki olduğunu biliyor dedi ben bilmeyen da kabul etti. Öyle Meryem Aleyhisselam ibadethaneye vahvedildi. İbadethane de salihat bir hatun olarak yetişti. En özel bir odada ibadetle vakit geçirdi. Dua ile namazda niyata geçirdi. Yanına kimse giremezdi. Sadece Zekeriya Aleyhisselam girerdi. Ve küllemâ dâgve aleyhâ zekeriyen mikrâve vecedâ izzâ rızkâ. Ne zaman yanına oluyor mükemmel yemekle böyle her yan var dedik dikkatli olarak ibarette yemek yutup beslenişin sadece neler olduğu geçsin. Sonra çünkü tüm meyveler nişastalı çiğ yemek görünüyor şekilde yani şeyle ilgili bir şey diyoruz kararlı. Kredi alma avantajları İndiriyor <gülüyor> dedi ama ben yavrumu alırken imarete nasıl kavuştuk? Şangol şundu, kilitlendi, açtılar, ne diyecek? Ledi derinden ha, rızka, olsa, kane yavrumu en aleyküm nereden geliyor bu Aleyküm dedi. İndirin ha, Allah tekeri. E kapalı kimdi? Geri geliyor mu? Bazıdan tinsleyicen bu meyvanan nereden geliyor? Bu meşrudan, bu meykulâ Yedirecek, içilecek şeyler nereden geliyor? Örmün en illâh. Allah gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Şu gönderdiğini görüyorsun ayet-i temelde. İnna allâh acarâsıbû meyvan neşâhu hesaba şekilde hem çok hem de hatıb almayacak şekilde acayip. Nimetlerle nimet <Gülüyor> Niye okuyoruz? Çalışmaya etsin olmayalım diye, rızkı Allah veriyor diye, rızkın peşinde koşup da ibadetsiz ikinali etmeyelim diye. Ne okuluyor Meryem Meryem bu ayeti derimesi, insan Müslüman oldu mu Allah onu nefranda gelmez şekilde Rüzüklandırır. demir kapılarının arkasından bile o cürame olmayan nevvelerle, cennet kavmlarıyla, manevi cevahlarla, maddi cevahlarla iniciler, işiçilerle rüzüklandırıyor. <gülüyor> Bahane <gülüyor> tarzı <gülüyor> yok. Neden? Kur'an-ı Kerim demiş. Sen cürame yeterinceken e bak ama kolat oluyor, yağmur yani, yağıyor, hemen geliyor sana bir şeyler. Allah'tan geliyor. hemen sana şeyler. Allah'tan geliyor. Ya maşallah, Allah yorumdasın demek yani. Nereden geliyor ya Meryem Bona? Enişteciğim şeyden geliyor. Allah mühimler diyor. Kendisinin Bunları öğreniyorum. Demek ki sahibiz insandan anılması var, bilinmesi lazım. Demek ki çocuklarımıza, Peygamberleri, Alem-i Musalavahü Aleykis-i İmah'a yapmış? Nuh Aleyhisselam nasıl yaşayacak? İbrahim Aleyhisselam'ın hayatının öncesi neymiş? Nuh Aleyhisselam, kralınla nasıl mücadele ediyor? Yapabilir misin? Kralın sonrayına gideceksin, kalıncına sürüyeceksin, ki, Allah'ın imadeti, Kur'an-ı Tanrı'nın davasını, iddiasını, paralar damarını, boçmanları, kul ol. Adam demektedir, duruyor. Nısırın? Tanrısıyım diye diyor, hem de eme -e vabukumun âlâ. en yük kanlınızım diyor, hem de sayılar var, şeyler var. Hem de emni eğiliyor, etrafında rahitler, şeyler buluşuyor. Melasimler, melasimler, koca koca altında paralar, altında altınlar, altınlar, mücevher, mücevherat, mücevherat, mücevherat, müllerden Bu i̇şte sürü gidin, ben gittim diyorum. Yücelerini gelip, açık kaldı, hayrata Şirah'ın kendisine altından bir mezar yaptırmış ki üç yılda Esra'yı çökebilmişler dışarı çıkarm edilmişler iç yer, altın kaplamalı kurtu içinde kurtu, kurtu içinde kurtu, kurtu içinde kurtu, kurtu içinde kurtu, içinde, kurtur. Kurtur içinde kurtur. her içinde de altından, son altından düştü onun içimde de bin böyle <gülüyor> o kadar şey şimdi bunu bekleyeceksen sen sen Tanrı Kıdağ'ın değilsin yarını doğruna bırak, Tanrı kandırma İmana gelmeyeceksin. Beni anlattı, mucizeler beklerdi. Ama korktu ilk başta, dedi ki ben onlara karşı suç işlerim, onlara beni yakalarlarsa asacaklar, öldürecekler dedi. ha hem ben de gidip teykenedir, şekilleyerek konuşuyorum. Harun benden daha iyi konuşup tekrar bir ye ona da yarıştı dedi. Allah'ım ne aramız etmedi? Hayır. Görürseniz. Harun yan ve yan bu görevi. İkiniz git. Bir konuşup, hakta anlatın dedi. Anlattı. inanmadı, Mucize eseriler <gülüyor> mucize <Mujderi> gösterdi. <gülüyor> Mucize'ni gösterdi. gösterdi bu sihir var da sana bir şiir verirler. Sana şiir verirler Bunu yazın dediler. Al Şiir verdi Şiir bütün şiirlerini montra edilirler. Hastasını yere bırakıyorlar ki hasta hepsini yıktı. Ederler, öderler yıktı. O zaman bütün şiir verler seviye bağlamaz. Dediler ki, Amenna. Birak bil Adem'in, Fırat bil Musa ve Harun. Adem'lerin Rabb'ine, şu gönderen, Harun'u gönderen Allah'a iman ettiğinizde. Firavun kızdı, yerinde duramıyor, oturup kalkıyor, bana böyle çağırıyor. Dedi ki, benim siz nasıl iman edersiniz? Sizi kesecek miyiz, o zamanın ayaklarına bir keseceğim, Ça veut dire sol c'est une fonction de notification. Ça veut dire madame, c'est que chaque fois que ça va se passer, chaque fois que ça de gérer nos informations. C'est dans le bon endroit, on va paramétrer, on va Senden ça veut dire. Biz Rab'unsa in İran'ı, Rab'unsa nasıl olsa öneceğiz? Kırmızı, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bunlar nişeyi bu kılar karıştırıyor? Bu ayetten nişeyiz? neden? Bençimdik. Allah'a, sallallahu aleyhi ve sellem Niye? Muzah ve sellem'le. İbrahim'in kalli aleyhisselamında Meryem ve sellem'le mübarek, sadih insanları Salavatullahi ve sellem'le, İbrahim niye anlattırıyor? Kur'an'ı temizler. Bundan meyazlarla öğrenmelisiniz yalnız. Saiz insanların tanımalısınız. Dünyanın en saiz insanların peygamberindeyiz. Onların hayatlarını Kur'an üzerinden bilmediği ve öğretmediği çoğu çocuklar bile de onların hayatlarından çıkan dersleri kendimizin hayatına ışık yapmalıyız. Nur yapmalıyız, yol gösterisi yapmalıyız. Demek ki kiramdan korkunmayacak. Demek ki bir toplumun yanlış yolda gidiyorsa, Hatun diye insan kendisini bırakmış. Demek ki her türlü kendisiye rağmen hakkı olacak, olacak. Bu şekilde olur mu? Efendim, hocam. Biz <gülüyor> <is> gördük, <gülüyor> biz buraya çalışmaya geldik. Atarlar mı diyeceğiz? Işte? E meryem valide'nin kısaltından ismi almadı. Allah sevdiği kulları, seni bakımın ardından aile, emmai çeşit, mevzularla, mevzularla besleniyor mu? <gülüyor> Besliyor Allah! Allahın da dedenin ne var, küfür mü? İnanmıyor musun? Rızkın inanmıyor ki yastın mu ki temata çubu, sen rızkın bir rızkını seni arıyor, sen rızkın için niye tavsiye ediyorsun? Niye cümaya gitmiyorsun, niye növazine dönmüyorsun, niye kurasıl oluyorsun, niye Allah'a kurduyuyorsun? Sen Kur'an'da ise mısın, ise çıkarmaz mısın? Salimlerin hayatı, peygamberlerin yaşamı, mücadeleti sana bir yol göstermiyor. Onun için salim kimseyi alacağız. Sadece bir seviliyor. Birileri seviyorduklarım. Neden? sevdim Allah da bizi sevdi. Ben birisini ziyaret ettim Allah da seviyor. Ben birisini Allah hıza, yardım ettim ve Allah beni seviyor. Orası var mı? Bir de kürse. Kimi seviyor? Hocam. Ağzının topu var, üzümün köpüğü var. Biz bir an beni atlattı, bana kazık attı. Bir an bir an dostluk yaptım, beni atlattı. Bir an de ortaklık yaptı, beni zararlanma yaptı. Ben bu dünyada kilise için ben hocam, gösterdiklerinizi de seveyim. Nelerden ne zararlanıyordum hocam, ben anlatsam destan olur. Allah'ın salih kullanıcıdır. Evliyasını sev. Evliyasını sev. Sen hocam evliyasını neden mi? Evliyasının alameti var. Evliyasının alameti, Resulü'ndan'ın yolunda geliyor. Sürdetine sarılmak, Kur'an'a sarılmak, en büyük alamet olur. Ve hocam, hiç de şey demedin yani. Keralat sevedin, olan üstü haline gidelim. Demedin, demedin de, Kur'an'a uymak dedin, sünnet'e uymak dedin. Evet, bir Giderek atladım onları, bir insan ağzıyla kuş tutsa, ateşin içinde yürürse, su üzerinde yürürse, Kur'an'a buymazsa, kimler de buymazsa o adam adam değil, şeytan! O adam şeytan, O olağanüstü harita'yı aldı. Sinek suyu üstü, gözlerim de görüyor. Sinek suyu diyor. Şirey yaptığı diş mi yaptı? Çilek havada uçuyor. Havada uçmak diş mi yani? Peki hocam diş ne? Erdem'in dişi Kur'an'a uymak. Sünnet'e uymak. Peygamberleri yok sanki. Onu, onu, onu ya, onu, yapma yani onu yapması için işte insanın Kur'an'ı bilmesi lazım. Kuran'ın sevdi olması lazım. Evlendiren sonra bu arada sünneti, sevinyesini bilmesi lazım, onu yukulaması lazım. Niye sakal bırakırsın <gülüyor> sen? Allah'ın hakkı değil mi? Niye sakal bırakırsın? Hırgı gibi, niye sakal bırakırsın? Niye bu namazın önümlerden bekler namaz kılığından sonrasından geçerek namaz kılığın? Peygamber sebebine öğretmen sevman kalınmış, sebebine öğretmen söylememiş, sünnet de ondan. Efendim sen diye sağ elinde yemek yiyorsun, <gülüyor> bu e, Avrupa'da hala Avrupalılaşamadın mı yani? Çabalı zor bu alacaksan, hıcağın sağ elini alacaksan, böyle solak solak yiyeceksin. Öğren mi yani Hayır, Peygamber sağ elinde yiyin demiş, sağ elinde yemek, sünnet olduğunda her, Her işimi sünnet-i sünniyeye uygun yapmaya çalışır. Onun için en büyük keramet yani olağanüstü bir şeyden tutmak, taşmak vs. en büyük kerametlerim Büyük Ömür söylemişler istihdamda en büyük kerametin en büyük kelamet istifanettir. İstifanet ne demek? Sırası müstehinde eğilmeden, bükülmeden, yanılmadan, kayılmadan, dondo büyümektir. Sırası müstehinde nedir? Sırası müstehinde kolay yolunu çirmedi. O yolda dondo büyüldü, saklayın. Arkadaş diyor ki, hocam en az güzel emekli olduğu da Cuma'nın Emekli olmadan bir cümaya gidemiyorum. Bak bak, çok ilginç. Çok elginç. Çok elginç. Üç cümayı, mazeretsiz, terk eden bir insanın kalbini mümkün veriyor. Kapatılır kalbini. Kalbini mümkün veriyor. Cüva mümkün bir ifade. Sen bu dünyaya çalışmaya mı geldin? Kumu yapıp başarmıyorken, evet olarak dünya ya Ben insanları öldürüp geriye kalanlar etlerini katlediyini, aynı kalınlıkta insanı yaratan diyorum Allah. Madem senin bu dünyasın evet olduğu inanıyor, evet onlara bunu çekmelerini istemiyorum diyor. İçer, hızın peşinde konuştuk, istemiyor Allah'tır. Başkalarına da kazandıklarından ziyaret çektirtmeyi de istiyor. İlla Allah'a mül'e razzat kur, zülkü ve olan Allah'tır. Ne din kule sahibidir Allah'tır. Şaka sallan sahibi, rızkı Ama insanlar bunu anlayamıyor, anlayamamışlar. Peygamber zamanında bile Sevadelerimiz orada var ya senin. İndere çıkmış, nöde okurken ne diye kervan gelmiş, sevadeler gelmiş. Şimdi arkamdan duyuyoruz, lembilip, lembilip, lembilip. Ne araba? Çok şey var bir şey var dışarı. gitmişler. Bir şey var dışarı. Kervan gel. Şu kervan diyoruz. Ne var kervanda? Mal var, araba, personel. <gülüyor> Burada olmayan yeni mallar geldi, yeni yiyecekler geldi. Kimse yanlarım adam, bizimle ben gideyim, alayım. Bu, efendim, en iyilerini ben alayım. Biraz bana yoksa bir de gelmiş bir göreyim. Kimden verimi alıyor. Seyri de çok tatlıdır, Ha, Biden herkes kapıda dışarı çıkmaya başladı. Nereden dışarı çıktılar? Peygamber Efendimiz'in mescid-i dışarı çıkmaya başladılar. Ne zaman çıkmaya başladılar? Peygamber sallandı Ağabeyi ve Sertan'ın efendinin Nîmde'lerden hürtler okuyorken çıkmaya başladılar. Konuşuyorken çıkmaya başladılar. Sefretme, eleşe, sevgeler. Zeytep, sevgeler. Çıkma başladı. Kârlarını çevir etmeye, alışverişe, evlenmeye, zevke, sevgâhına, gitmek için çıkmaya başladılar. Ve bilahatörü ticâbeten evlendiler, bir ficaret eden bir gördüler ya, işte o zaman ne yaptılar? Ve bilahatörü ticâbeten evlendiler. oldu dakika. Daha yorundanız. Cemal sağlıklar. Oraya gittileriz. Mesela görürken, Kadima. Seni Resulü. Şurası tabi ki sana seni binlerden kayakta bırakırlar. Ticaret besareti gittiler de Resulü'nden konuşurken oradan binlerden bırakırlar. <gülüyor> Ma Allah'ın yanındaki sevaplar nimetler rahmetler de elcizlerde rahmetlidir diye onları anlar onlara şöyle hayır orada değil hayır diyecek hayır hayvan değil hayır ticaretinde değil hayır araç değil hayır resulullah'ın nimetleri ticareti ticarete tekrar eder hayır anlayamıyorlar. O zaman da anlaşılmamış, bu zaman da çok akıllı olduğunda ticaretin dışında köşüyor. Peygamber Efendimiz, Serdallahü ve buyuruyor ki sana ne yazılmıştır, hasidimdir. Nas'ın ülkeye gelirken, Rızdık sana nasıl olsa gelecektir.'' Millet adeta buna inanmıyor, gönlün unutmayına olmuyor. Gel Yer gelince, gelmeyi de kalıyor. İbadeti bırakıyor. İbadeti bırakıyor. Namazı bırakıyor. Harzı bırakıyor. Allah'ın emrini bırakıyor. Resul peşinde koşuyor. Onun için Evli Allah'tan bir mübarek sağlıklarında yermiş diyor ki İl ki harika bir ve tasrı ile tamamen Elini alırım ki mağduriyeti bir her şeyi bunu bitirir. Bu ne demek? İşte başka bir mahkum edeceğiz. için teminatı eliş, sövge verilmiş. Söylemiş. Efendim, kızlar burada ayırmış olan şeyi neden boşaltmıyorlar? Böylece beni İşte bir Rızk kazanacağı diye sen deyip durmak, koşturup durmak. Aldık Rızk'ı ben göreceğim dedi. Aslediğim sana gelecek dedi. Rızk'ım, Rızk'ım seni bulacak dedi. Evladım seni aradığı gibi Rızk'ım da dedi. İşte bir de adım vererek sen hala Rızk'ı anlayacağım diye düşürürsün. Ve taktığında Allah'ın verince. Ama senden Allah istediği, kuzur baklifesinde kusur istiyor. Adamın istediğinde eksiklik geriden geriye davranıyorsun, kusurluğuna dağmen Zaten verici şeyin peşinde de koşuluyorsun. Zaten döneceksin, ne koşuluyorsun? Acele etme, vermeyin. Cezletin dolacak, Gözüm dolacak, hekden dolacak, ambarın dolacak. Dolacak, fena geçme. Hadi sen ona gelin, Allah verecek. Ailemlerin rastlığı, onlar var, Allah verecek. Bir şeyin peşine koşuyorsun, ibadet et diyor, orada üzül ediyorsun. İşte hangi bir şeyin var, Sana nebiyatı nebiyat olan şeyle koşturuyorum, kendim ve baksıyım ki ama ben sürdüğümde, senden şeyden de ben dedim, geri durmam, orası nedir, deliydim. Ve alamet gibi, deliydi, alametli maalesef bastı ile Sen göremiyorsun, sen gerçekleri görmüyorsun, sen Allah yolundayı yürüter, Allah seni rızıklandıracak. Rızkın sana gelecek, Allah sahibi arasındaki sana dünyanın sen neyi nefret ettiyse verecek, sahibin kiramı neydi ki? Valim oldular, kök sarayı kendilerinin oldu. İmdandan geçti. ondan sonra o şeyler oldu. İşte Rızkın ve kiram kardeşlerinin sahibinin Bunlar kolay anlaşılıyor. Müdür akıllı yıksanıyor kendisini, yanlış yola sakıyor, şeytan da aldatıyor, şeytan da ikna ediyor, şeytan da korkutuyor, bana bak açar mısın? Bana bak çoğu çocuk aşk olarak açar mısın? Başka ilerce nikamat değil, sen kazanç kazanmayalım. Araka vermek için de yalan söyleyebilirsin, alınabilirsin, yemin edebilirsin, adam yapma diyor, yalan döneme diyor. Şeytan da her türlü yalanı dolanı yaptırıyor, peraziyet iğneyi kattırıyor. Malı karıştırtıyor, Moskova yaptırıyor, düşürüyor, altına koydurtuyor, ticareti de zarar, efendim, yalan dolan, imana haydi işleri yaptırtıyor. Evet. İşte yalan yalan şöyle diyor, büyüklerin yolunda yürüyecek, yanında olacak. Rekunullah, saad-ı pey, doğru söylüyor, doğru söylüyor, kullanmaz beraber olacak insan. <gülüyor> Doğrularla beraber unutuyorlar. Evet. Vekulmuma, sadıkimlerine, sadık kullarına beraber olurdu. <gülüyor> doğru çocuklu, doğru çocuklu, şunlarla görebilmek <gülüyor> lazım. Hadi bunu muhtemelen kardeşlerim. Onun için sabitleri söyleyeceğiz, sadistleri anlatacağız. Karan <gülüyor> Gökçe vardı, çok <gülüyor> <gülüyor> müdkaklı insandı. Filanca insan vardı, çok büyük kimseydi, filanca. Zat çok alim, çok adım kişileri alacağız. Anladıklar, nasıl adlarını bulacağız? Yolunda bileceğiz. Büyüklerin kalbinin kıymetini bileceğiz. Büyükleri, salikleri, diyeleri, alimleri, mütekin kurları, kalbi kıymetini bileceğiz. Onlar bizim hakiki dostlarımız. Onları bileceğiz. Şimdi salim insanları, ...bilindiği, anlattığı yerlerde, küçükler, gençler, yeni yetişenler onlara geliştiler. Bu çok önemli. Bütün bilimler bunu biliyor. Bilirimkiler bilmiyor. Bütün bilgiler sokaklara eski, tanınmış adamlarının isimlerini veriyor. Bütün sokaklarda bu ya? Bu sokağa bir isim verilmiş, bu adam kim? Öğreniyorsun. Parasının üstüne tanınmış bir adamının resmini basıyor. Ya bu hürif kibberi bakıyorsun, paramın üstünde, bir adam işte bu boyunca, filan diye. Yani, hadımızın dinimizi diye şey yapıyor. Onun için biz de Allah'ın sevdiğini kullanabileceğiz. Allah'ın sevgili kulları de her devlete varmış, filanete kadar olacak. Her devlete Allah'ın dinini anlatan, öğreten, Kur'an-ı Kerim'i icap eden, sünnet-i semiyeyi idya eden, önerip iman yolu tehdit iyi insanlar var. Onları almak lazım. Onları bilmek lazım. Öğretmeniz. Onların yolunda gelmek lazım. Onları sevmek lazım. Onları almak lazım. Onlar alın sevgilerine rahmet diler. Onları sevgi zamanında <gülüyor> sevgiye başlar. Allah'ın sevgisine layık olur. Bu da kendi kendine kullandığı tabi efendim efendim bana uyanlar bilmez, nereden bilsin? Bilmeyen ne bilsin bizi, bilmeyenlere selam olsun. Bilmeyen bilmez, görmekse bilmez. Ama ben üniversite like profesörüyüm. Nerede profesörüm? İlahiyat fakültesi de profesör. Yani İlahiyat fakültesi ne demek? Adiz, tepsi, fıkıh, İslam, iman Erküm vesairenin öğretildiği fakültesi. <gülüyor> ben o zaman bu şey. Ben denemezemem de ki profesyon arkadaşları yok, Bizden büyük yaşlı profesyonlardık, kalınlardık. Onlar da okudum. Sen de profesyon oldum. Olmuyormuş yani, bir şey değil yani. Ben de profesyon oldum. Ama <gülüyor> hocam öğrendiğim şeyleri, nefes sahip hocamda öğrendiğim şeyleri hiç kitaplarda, tekstlerinde anlatmıyor. Anlatmıyor. Yani o limanetim okulları, o ilaniyetim okulları, ne güzel konuların anlatılmıyor M.S. ama asıl anlatılması gereken iman, ifras, evlette takva anlatılıyor. İftiraklar anlatılıyor. Şu adam şöyle demişler, bu böyle demiş. Buna ne derler eski Türkçe'de? Kıid ve K. Gelme demek denildi de. Söylemekten yoksa kıydı şu anda şöyle dedildi. Ka, dedi de. Şöyle dedildi de, Kade Resulü'nden seviyellahi aleyhi ve sellem hak sebe. Kade Ebu Hale hakeze. Kade el-Bazani hakeze. dedi Bu böyle dedi, intilatı işebilen, tenev ile kapı ödü gibi. Tenev ile kapı işit kalmış. Ya Allah Bu mu bu mu Halep'i mi olayım, Kâfi'i mi olayım, Mâbi'i mi olayım, Kondem'i mi olayım, Möbile'i mi olayım, Mâburi'i mi olayım, Kışı'yı mı olayım, İttirahımız ne diyorlar? Hakkı Allah'ı Allah'ın cezasını, kazabını anla, Allah kimleri cehenneme atıyor onu anla, kimleri cehennemde sokuyor? onu anla, cenneti teşti, cehennemden korktu, her anlamına adamdan korka korkarsın. Tarebi öyle yetiştiriyor. Öyle yetiştiriyor. Ondan sonra yine bu emebbin, evet, bu dayanının iktilafı görmüş gibi her nefes notların da anlatıyorlar. İlk çağ meselesinde Aysu dedi ki, şöyle şöyle şöyle. Emdadın neymiş? Böyle, böyle. Orta şerh fesibisi, yakınca fesibisi, gemi çama fesibisi, Karı Mark şöyle dedi, evet, Nietzsche böyle dedi, Nietzsche evet, şöyle dedi, Alman Fransız ismi, ismi, İngiliz ismi, evet, Alman bir bir arama büyük bir arama büyük bir arama büyük bir şaşırmış, tane yol, önüne serildiği adam hakkı nerede Hak, 90-90 tane bazen tane bu çocuk nasıl seçilir halindeyiz ki yani şimdi 60'ya gelmemişkin insan belki şu hattı şu hattı der ama çocuk O da bir yol tutturuyor, o da oluyor bir renavuncu, o da oluyor bir zıddık, o da oluyor bir ukada o da oluyor bir yani o da çıkıyor, o da düptüm düptüm yaparısını çağırıyor. Yani diyor! Var ne, ya? Yani Nenden çıkıyor. Var diye geçtirdiler. Kur'an geri düşüyor, geçti. Var! Kur'an geri düşüyor, var! Ahmetli'ye sarsanız var mıydı? Sarsan var var? E var, sıra bir. Ondan sonra hadisi şeriften var. Sanırım hadisi şeriften Ben sana bir sorum yok diyor. Var ne? Bana! Bir profesör dedi ki, o zaman döşemdi, önümdene böyledim. Bana dedi ki, bu hocalar da dört kadınla evlendiği keliplerine uygun ilişkitarmışlar dedi. Sen ne de varayım? Bu hocalar da dört kadınla evlendiği keliplerine uygun olarak ilişkitarmışlar o diye dedi. Ben de dedi ki, bu hocaların işkarttığı için de değil. var. Çünkü, Savaş oluyor, çünkü ölüyor, şehir ölüyor, yerde bunları kalıyor, turları kalıyor. <gülüyor> toplumun ihtiyacı var, yani sen ve sadece şehir bakımdan, eğlence bakımından görme. Yaşayan bir toplumun ihtiyaçları yönünden diyor. Ne olacak o kadınlar için? Sahipsiz mi kalacak? Allah'a saygı bir şey, Kur'an bir şey de buyuruyor ki, ''Fenkefu ma ve külâhî ve iki üç, dörtte kadar alabilirsin olmalı diyor, sahip olmak için. Peygamber'in herkese aldı. Baktı ki yalnız, baktı ki könyesi şerif oldu, baktı ki tek başına kanun tutacak, himayesini alacak, aldı. Neden? Kendisi 25 yaşında 40 yaşındaki bir yaşlı kadınla evlenmişti. Yani hesaptan değil, <gülüyor> Devden değil, insani duygulardan alır. Müslümanlar öyle. Hocada dört kadınlarla evlenmeye iş katmışlar, bir de doşak bir de şey sayılıyor, uluslararası bir şöyleti var, madalelerden almış, yaratıyor. Birincisi ve Kur'an'a yazıyor. Efendim, en mağlılığı Hamdi yazık, Hak gibi, Kur'an gibi tesirini yazmış ama İyi günler bu kitabın en büyük testik kitabı olan tabiri testikten istifade erken işliyor Bize anlatıyor tarih bölümünde, Edebiyatı Ülkesinde. Biz de i̇şte daha yeni gidiyoruz. Çok hakkı bilir ki, doldu yöntem ürünün, el bir <gülüyor> oylarınızı testikten sizin o söylediğiniz çok ihtimalle etmiştir. Ama, o der ki İbn-i Ceylir şöyle buyuruyor, çünkü haberimizin bir arada da İbn-i Celil'dir. Muhammed İbn-i Celil eskaderi. bir şekilde. İbn-i Celil'dir diyorlar, bilmiyor, adam cani tanınıyor. Bu bir adamlar çıkıyorlar, dinde şunu asıyor, ördüğü menü asıyor, <gülüyor> efendinin Şükrü ödemir, gündemiz vakit namaz çok, Emre'nin evet, karakterizliği yeter, İslam'ı sarma hafiflidir, vesaire insanların iyiliği bozacak, Emre'nin evet, gücene bakmak kadar, vesaire yalan yansıç, imandan çıkardığı şeyler öğretiyorlar. Ne yapmamız lazım? <gülüyor> Şarkı şekerden ayırıp salim insanların, fakikin alimleri yolda gittemiz, onları tamamlamız onun için bu dönemde gelen Mehmet Selçuk'un örgütleri birçok kitaplar yazmıştı da ilk bir çıkartçıydı. Tevkir Öküt Evliya'ydı. Tevkir Öküt Evliya imam. İmam değilse bir İran'da halindir. Bizim naşri tabikasında da etkibatlı bir kimse dermiştir, soğutudur yani. Tezkire tezkir, bir tezkir, evliya yazmış. Tezkire ne demek? Karakçıda tezkire. Tezkire'yi zik göstermek demek. Hatırlatmak demek. Tezkire. Müzekele de öyle. Tezkire. Üçüye hafırlatmak demek. Tezkire tür evliya ne Evliya insanları hafırlatmak demek. Evliya adamın hayatını yazmış, O gün eğer yer gitmiş. O gün Evliya örnek da, emiralar yoluna gitsinler, eşkıyanın yoluna gitmesinler, zarınların peşinden gitmesinler, sahiplerin yolunda gitsinler diye onlar. Bunun için, hazırlıklarım en sahipli insanların hayatlarını okuma öğretilir. En sahipli insanlar peygamberlerdir, peygamberlerin tarihini okuyalım, hayatlarını okuyalım. Eğer benim bizim sevdiğim muhammedim olsan da benim de sevdiğim muhammedim, sevdiğim Allah'ın sevgisi, sevdiğim Allah'ın sevgisi, sevdiğim Allah'ın sevgisi, sevdiğim şaşırken o kadar çok işaretler var ki yolda <gülüyor> o kadar yalan yanlış işaretler var ki bu kadar paylaşık işaretler arasında evet, şaşırır insanları. Herkes kendi yoluna çağırıyor, şeytan da kendi yoluna çağırıyor. Şeytanın çağırdığı yol ışıklı, renkli, darunlu, zümranı, zevkli, keyifli, hayranlı, Bundan öyle şeyden değil ne Allah'ın gördüğü sohbetli, şergar gibi evet ki yol <gülüyor> alacaksın. Malın, canın, çobanın geçecek. Öldün, toprak kestin, uykusuz kaldın, zamanla geleceksin. Örümük hakta geleceksin. Senin seni ele geçirmek, dolum kapı Cevletin yolu yokmuş. Zor. Yok. Cevletin yolu kolaydır. Herkes bir yol aşamıyor, burası insan. O halde Müslüman'ın basiretini kırmızı, hak sözü söyleyen, hak davetçilerinin yolundan tepkisi olmalı. <gülüyor> Tabi Allah'a böyle özellikle benim arkusun adet. Tespitlerime hayatımda karşılaştırdım. Bu sözler göre. Bir insan hakkı öğrenmek ister de Cenab-ı Mevla'ya, bir lasta yalvarırsa herhalde bana hakkı öğren. Ben senin rızanin yolluna sor, senin sevdiğin olmak istiyorum, bana sevdiğin kullarını bildir, göster diyelim. İstersen Allah gösteriyor. Allah gösteriyor. Onun en güzel misallerinden ikisini anlatacağım şimdi <Gülüyor> Milyonerler, milyonerler, Amerika'da bir kabilenin ismini çocuğunu alıp düşler. Kabilenin ismini, itibarlı bir adamın çocuğunu alıp düşler. Kabilenin itibarlı zengin insan isim, çocuğunu alıp düşer. Çocukta kimse Anlatmışlar, Hristiyan'ın güzel bir iyi dindir, hak dindir anlatmışlar. Efendim evet, Hristiyan'ınmış. yolunda Hristiyan'ın için çalışmak da iyidir demişler. Kimseye papaz olmuş, pastör olmuş, şey olmuş. Şehir şehir dolaşırmış, kabile de bile herkese Siyanlığa girelim, bize de Türkiye'nin ne diyorlar? Uzayda, bu bütün ay ayak konser, kamerikanların dinine girelim. Bize de öyle diyorlar. Halbuki uzayda fırlatma uydudaki pilotlardan bir tanesi olmuş. Ama öyle diyor Şimdi burada da bir olmuş. Habide'nin veisinin oğlu, genç, cevap, fakal, çalışkan, iyice etti. Tabi zaman zaman da Müslümanlarla karşılaşıyormuş, Müslümanlarla kızıyormuş. Bunlar da dernek çıktı ya. Bunlar sabitlerden geldi ya. Bunlar genç insan ya. Bunlar güne bağlı. Bunlar Muhammed'e bağlı. O Muhammed'den o Muhammed'e çok kötülükler besliyormuş kız yok. Kabiler'in içinde o bir kutu Allah'ın bu yöntemle çalışmaktır diyemez. Temiz kanlı çalışıyor mi çalışıyoruz? çalışıyoruz. Ama adam çalışıyor. Seçmesi doğru değil. Bir şey daha anlatacağım, onları da durmayın. Öğrenim, evet. Bir gün rüyasında bir mudarek topluluğun tutkuyor, hayal kalıyor. Allah'a, bin nurlu topluluğun uzakçı başına. Başındaki iki insan bakıyor ki topluluğun başında, odadan nurdur. Nur, nur, selam ah nurdur. Soruyor bir nur, ki, uzandı muhtemelen kim dedi? Diyor ki, bu Müslüman tabi mahallede Muhammed'e Sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel ne kadar sıkıcıymış? Erhancım. Çok hayran kalıyor bir, bir anda. Uyanıyor sabah edeyim. Riyansızı hattının kaçtı. Kıyıyor meclisi. Nereden demiş bu meclisi? Niye söyledin? O gün şu zaman hayatta evgenleri. Ne oluyor ben o niye sevdim? Çıkırıyor kendisine. Sonra gördüm. Ben defa daha görmüş aynı yani. Gene Peygamber Efendimiz'in içi görüyor. Gene seviyor. Genel Peygamber Efendimiz'in içi görüyor seviyor. Sonra en son görüşünde Peygamber Efendimiz'in içi şey, bak. Tamam. İsmi pardon. Rica ediyordum, tamam. İsmim de biliyor. Bak, tamam. Şu adamı tanıyor musunuz? Bu adamın Hz. İbrahim'in İnak. Adım şöyle geldi. Bu adamın Hz. İbrahim'in İnak. Sen bunun elinde iman edeceksin. Bunun huzurundan hizman olacaksın. Olacaksın, olacaksın diyor. Hizman sen diyor. Hizman olacaksın diyor. Bunun huzurundan hizman diyor. Anlıyor ki birkaç defa ince. Bir İslam Fakti. Zaten bir şeyler de duymuştur, Hz. İlhamd'ın da kendisinden sonra efendim, diyelim efendim, yavrı canlıya. Yani zaten İncil yazıyor, bazıları peygamber değil de cebrahi diyorlar vesaire. O yanında yavrı canlılar da demek ki hakkı Gittiği yerlerde, hangi şehriye gittiğinde uçaklar, orada konuştuktan, ziyaretinin işini bitirdikten sonra söylüyormuş İbrahim'in inat diye bir sınav mı yok öbür yere gittiği zaman orada söylüyorsunuz İbrahim'in bir sınavını nihayet ülkesine gitmiş orada da işini bitirdikten sonra ziyaretini demiş ki İbrahim'in inat diye sınav mı, var, mı? In diye var niye söylüyorsun o nevişen Efendim bir tarikat şehridir. Bu <gülüyor> tarikat şehridir Niye o <gülüyor> İşte şu az önce gündem, onun için merak ettik demiş. İşletti bile atlamış bir taksiye. <gülüyor> Söyledik İbrahim'in İnak'a götürdü. İbrahim'in İna yanına gitmişti. Uduruna bir girmişti, bakmış. Riyada selam veren bir müzik kesme gözüverdi. <gülüyor> o da hoş geldin demiş. Bana hoş geldin demiş. O da bunu Orada gelene işaret getirmiş Müslüman var. Bak başka bir şey anlatacak. Senin adına bir şey. Bu, sen bir, getirdim, haber bir, bir şey. Bu senin birer önce şeyin ettik haberi dedik ki anlattılar. Resmi'yi şiddetle Bir makşe belli şey. İsmi Mühendif Bal. Şiddetle yazmış arkadaşlar. Şimdi anayip adı bir kadın rüyada bir adam görüyor, diyor ki kızın bir adam görüyor, kızın gel beni aldı. Uyanıyor, yani bir işler bana gel beni ama bugün gülemiyor. Ertesi gün veya erkek, ertesi sefer bir daha görüyor, kızın gel beni aldı. Aymış ağrısı yaşlı gibi, gel beni aldı diyor. Şimdi benden Peki şimdi seni bir daha gördün mü? Daha onun da onunla bir adam yani. Yani zaten adam biraz diğer bir adam Evet. Peki şimdi o adam ne zaman geldiğini anladın mı? Ben seni aldım. Bir adam diş şekliyle soruyor. Dedim adam ne diş diyor. Bu diğer adam adam Ama ben adam diyor adam seni diyor. Seni taksiye gidiyor o dağıtı Amerika'ya getiriyor onları çok kerameklerle anlatıyorlar arkadaşlarla yani bu dünya bir insanların İngiliz tarafı olan hayat yani bu dünya hayat üçüncü bir şey söyleyeceğim şimdi Türkiye'de birşey olan bir kimse var. İngiltere'de tahsil yapmış ismini göremiyorum onun arkadaşı o şansını anlattı İngiltere'de ...İngiliz kendisi... ...demiş ki ben... ...hak dini arayayım... Yani ...bu benim gidiştim toplumdaki... ...inaçlar beni... ...hakiletmeyip olmaz böyle şey... ...yaratılmış şeyler... ...Allah'ın olduğu bilen olmaz... ...de yani onun ...incelemiş dinleri, incelemiş, incelemiş... ...demişler ki ...soruşturması esnasında... ...bu e, hinduların... Bu işleri ki mavi insaniyde, devleti insanların fakirlerine yardım ettiğine tepkini ediyor. İşte sen gidip İngiliz demişler. Ne oldu? Hindi ol demişler. Mademde İngilizler kaplamadı, o yüzden hindi arıyorlar. Hindi demişler. İngilizlerin dinine gidiyor. Bu işte Adam İngilizlerle bazı mülkler satmış. Bir adaleti arabası almış, hemen bir yola çekmiş, Türkiye'ye kadar gelmiş. İngiltere'de. Halk bilgiye girecek, bu gizmet girecek. Bu yeterli ya. Türkiye'ye geldiği zaman, kişi, üç defa yardımcıları görüyor. Halk bilgiye, İslam ve Meclisler'e gitmem, oradan Müslüman ol diye, Türkiye'de bu arada da sanıyorum, anı sandığı bir Şimdi şş, bu, bu, iki üç misalini yapmaktım, bir insan icraslı oldu mu, annemin oldu mu, Allah ona doğruyu gösteriyor. Herkese gösteriyor, Allah'ın bana bahsetleri. Herkese doğruyu gösteriyor, doğruyu isteyene doğruyu gösteriyor. Yani ben doğruyu geçer istiyorum. Ben doğruya uyumak istiyorum, ben doğruya da gitmek üzülüyorum diye şey yapar. Allah büyüktü. Şimdi hocamızla ilgili birkaç kimse bana geldi, o Sahil hocamızla ilgili, bana söyledi. Dedi ki, bana bir an hiç İskender Koç'un camiyi görmedim. Hiç Mehmet Sahil diye köyüketi görmedim. Onlar bir an da derdi ki, Mehmet Sahil Kutlu İskender Koç'un camiyi değilim Allah. Evet, şöyledir, şöyledir. Öden, izler, kişi, efendim maneviyatı şöyle bir şöyledir ki böyle intisab ettiğinizde. Ayrıca için efendim yarışıp intisab ettim. Üç kişiden böyle bir. Yerleyen bir kimsenin bir bu kimsen sizin adını da öğreteceğim. Doktor Senat Belediyesi Miskender Koçuk'a. Kendisi hocamızı <gülüyor> Yıllarımızda gözüküyoruz. Yıllarımızda gözüküyoruz. Ve şimdi Ben birkaç ağzından dinledim. Sarı'yı rivay etti yani. Sedat Bey doğrusu yine gördü. İstanbul'a tahsile geldiği zaman Kadık'a Terebe Üniversite öğrencisi olarak. <gülüyor> şimdi Kadık'a Terebe Yurgunu'nda Kadık'ten Tıp Fakültesi'ne gelip giderken, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Rüyasında <gülüyor> bir zat görsün <gülüyor> O zat ona Evladım anne hani gel İyi <gülüyor> sen kimsin? Seni <gülüyor> <Birkaç> evladım <gülüyor> Bir kaç zaman böyle rüyasında bir zatı görmüş kendisini çağırmış Şimdi Bilemek bir gidermiş Çünkü adres Şimdi bilmedi gidermiş Yurttaki arkadaşların, cumartesi günleri mescide gelmiyorlarmış. Başka zamanlar yastır namazında mescitte buluşuyorlar, namaz duruyorlar ama cumartesi zaman arkadaşım yok. Mescitte yok. Kadınca mescidinde yok. Söylemiş ya, siz cumartesi gününe gidiyorsunuz? Her cumartesi dikkat ediyorum, yastır buraya geliyorsunuz. Yurdun mescidinde görmüyor musunuz? Ne dedi? Demişlerdi ki işimiz yok, biz hanıcı camiye gidiyoruz, oraya gidiyorsunuz nasıl var, istersen sen de <gülüyor> Onu, demiş, Sedat'le tuttu, ona bakar mısın tabi. Camiye diyor, ondan sonra konu geldi içeri, dinleniyor ki üç defa evli rüyada çağıran şansıydı. ve sırtından soğuk veriyor hocam da diyor ayrıca işinde kaldım diyor namaz sorduktan sonra yavarlık <gülüyor> tanısına tanısına geldik önde oturtmuş ders vermiş Selam Ataylı haydi ismini yazdım tamam mıdır şimdi demek ki buna böyle şeyler oluyor daha sonra misallerde evet, şöyle söyleyebilirim yani Zaman Enderse e, Tahmülü Olsam ki şey, O bir şey gibi olmuşlar var Daha da şeyler söyleyebilirim İşte biz O bacamız O bacamızdan O bacamızdan Akvayı dönemiz İklası O yüzden Anlayın anladı, yol, yol aldı, Biz o üniversiteyi seyrediysek, üniversiteyi onun zamanında hatip duası yapıyoruz. Hakkın başında, efendim, nerede yapalım diye küçük zaman bu caminin ilgilileri Allah razı olsun kardeşlerimiz, bizim camimizin sayesinde biz size, efendim, zaman ayırız dediler. Hakkın başında, arkadaşlar, biz bir o, o, için, evet, bu üniversite toplandık. Hocamız için evlendik burada arada yarışma yapacağımız araya evet, e, bilgiler Belki daha hızlı görmemiş olarak yapamaktır. 28 tane var. Korktürk ikna suçları bir Şöyle Evet, enerjinin hundred... yeni yani, cool. <Link> yani şey bir çekilmiş, söylenir. O yönünde bir 4 in kare sorusu 3 494 soru şeklinde. Bunu saygı ile dönmüş. 4 42 ayet kökü ayrıca efendim bu konuya şöyle yak yaklaşıyoruz. Bu veri de bu konuda bu Allahü Teala İmanımızın ilahı ve rahmeti Allah'tan. Ola bir kere düşlerimizden, ola düşlerimizden, ola düşlerimizden, ola düşlerimizden, ola düşlerimizden, ola düşlerimizden, ola düşlerimizden, ola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 ينهر الصراخ والدموع والدمع من تحت عينك لا يمكن مولود الله اكبر الله اكبر يا Lanjeti kabul arayacak için,